ve boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin www.mbirgin.com Leme Boylam 61 Eylül 2013 Başladı, hoş geldiniz. Konuklarımız ve biz. Merhaba değerli dinleyenler. Yine yeniden birlikteyiz ve bugün değerli bir konuğumuz var. Alt komşumuzu misafir ediyorum. Değerli Abdullah Akkaya hocamızı konuk ediyoruz programımıza. Ee, hocamız aynı zamanda Kur'an kursu öğretmeni. Dolu dolu bir konuğumuz. Dolayısıyla onu şimdi biraz daha yakından derinlemesine tanımaya çalışacağız. Ve kendisine hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk sağ olun Mustafa Bey. Teşekkür ediyorum. Hocam kendinizi bize biraz tanıtır mısınız? Kimdir Abdullah Akkaya? Ben 1964 yılında Çorum Sungurlu'da doğdum. Tabi ilk öğretimden sonra Kur'an-ı Kerim ve Arapça üzerine kursa gittim. İmam Hatibi akhebinde bitirdim. İktisat fakültesini bitirdim. Askerliğimi yedek subay olarak tamamladım. Çorum Merkez'de İmam Hatip olarak başladığım görevimi Kur'an kursu öğretmenliği ile devam ettirdim. Ama bu esnada iki yıl cezaevinde derslere girdim. Bir sene milli eğitimde derslere girdim. Vekaleten müftülük görevine bakmanın yanında tabii kürste de vaaz nasihatlerde mihrapta görev yaptım. Bu görevimin içerisinde bir dört yılda Almanya'da görev yaptım. Hı, da. Hocam daha yeni ben de buraya yeni taşındım işte kaç beş altı ay falan oluyor. Gördüğüm kadarıyla böyle girişken yerinde duramayan bir insansınız. Devamlı bir şeylerle uğraşan, hoş sohbet de bir insansınız. Hani insanlar genelde özellikle günümüzde artık insanlar böyle birbirlerine selam vermekten dahi şey yapıyorlar böyle çekiniyorlar. Sizde öyle maşallah yani muhabbet nastık var. Teşekkür ediyorum. Tabi e, biraz da bu sizin nasıl baktığına bağlı anlaşılan bizimle ilgili olumlu düşünceleriniz var. Ancak e, şu bir gerçek. Biraz önce de ifade ettim. Öğrencilik yıllarından itibaren yatılı okullarda kaldım. Yani arkadaş çevresiyle büyüdüm. Dolayısıyla e, benim işime bir insan oldu. Hı hı. E, onlarla paylaştım. Birlikte sevinmeyi ve beraber de eğer üzüntü varsa paylaşarak azaltmayı düşündüm. Dolayısıyla zaten bizim görevimiz insanla olan bir görev. Camide imamsanız sosyal olmak zorundasınız. Yani onlarla görüşeceksiniz, dertleşeceksiniz. Daha doğrusu iletişim kuracaksınız. Zaten öğretmenlik aynı zamanda bir iletişim sanatıdır. Hatta öyle bir sanattır ki normalde Biliyorsunuz günümüzde teknolojik açıdan biraz izaha çalışacak olursak Alıcılar vericiye ayarlanır Yani bizim evimizdeki antenler vericiye ayarlanır Ama öğretmenlikte ya da hitap eden topluma konuşan kimseler Özellikle alıcılara ayarlanır Dolayısıyla bizim görevimiz bu insanı yetiştirmek onu şekillendirmek, buna da ihtiyacımız var. Belki bundan olabilir yani. <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah hocam, maşallah. Güzel. Öğrencilere bilgi aktarabilmek için onların frekanslarına ya da onların algılayacağı şekilde esneyebiliyoruz diyorsunuz. Dolayısıyla insan ilişkimizde de böyle. <gülüyor> Şimdi e, biz et, e, esas itibariyle farklı bir gelenekten geldik ama farklı bir geleceğin eğitimiyle ve öğretimiyle meşgulüz. Hmm. Çok şey değişti. Benim öğrenciliğim ve öğretmenliğime başladığım günden itibaren. Bu sene 28. yılım bitecek. Dolayısıyla 28 yılın şöyle öncesine doğru gidince o günkü Türkiye'de şu anda konuştuğumuz bilgisayar görmek mümkün değildi. Ama bugün bizim elimizdeki öğrenci kitlemiz ya da hedef kitlemiz bilgisayarı çok iyi anlayabilen, benim ulaşamadığım yerlere ulaşabilen bir hedef kitlemiz var. Onun için de tabii farklı bir gelenekten gelmemize rağmen farklı bir geleceğe dair bir çalışmamız var. Onun için de biz yerimizde durmamamız gerekiyor. O şartlara göre kendimizi ayarlamamız ve insanı da insan olarak kabul ederek o noktadan bakmamız gerekiyor. Esasında gerçek de bu zaten. Öyle demiyor mu Yunus'umuz? Yaratılanı severim, ya, Yaradan'dan ya. ötürü. Eyvallah. Hocam aynı zamanda biz biliyoruz ki sesiniz de güzel. Bizde de e, bir şeyler e, okuyun. İlahi olur, kasidi olur, Kur'an tilaveti olur. İçinizden ne gelirse artık. Mustafa Bey tabii geçtikteki sesi ve o anı yakalamak mümkün değil. Bilmiyoruz ama. Hocam. Her yaşında bir gençliği var. <gülüyor> Tabii şu andaki mevcut durumla inşallah ben bir Kur'an-ı Kerim'den aşırı şerif okuyayım. Eyvallah. Eûzu billâhi mineşşeytanirracîm Bismillahi r ''İnna anzalnaahu fi leyletim bawaka'' ''fi أخي Semat ve ve Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden göklerin yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Ağzınıza sağlık hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Nefesinize sağlık. Maşallahımız var yani hocam. Mustafa Bey ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tabi Kur'an'ı okumaya da vesile olmak. Elbette ki Allah'ın kelamının okunmasına sebep olmak da büyük bir iştir. Bu konuda da ben size teşekkür ediyorum. Eyvallah hocam. Hocam sigara içmiyorsunuz. Sağlığınıza çok dikkat eden bir kimsesiniz. Kur'an tilaveti konusunda rahatlığını görüyorsunuz muhtemelen. Şimdi Mustafa Bey vücudumuz, bedenimiz ve bütün azalarımız bize birer emanettir. Yani onları güzel korumak, onları temiz tutmak Gereği gibi onlara bakmak da aslında bizim bir sorumluluğumuzdur. Dolayısıyla biraz önce siz de ifade ettiniz. Ee, mesela e, bir komşumuz olarak yakından görürsünüz. Şükürler olsun arabam var ama ben göreve arabayla gitmem. Ne, ne kadar mesafe onu da söyleyin 20 dakika. Ee, 20 dakika ama bu hızlı giderseniz Hı. e, demek ki ortalama e, günlük sadece gidiş yolum 2 kilometrenin üzerindedir. Geliş yolunda öyledir. Yani, Bir saatiniz yolda gidiyor. Şeyleri. Denilebilir. Hı. Yani bunu sağlık için yürür. Hı. Özellikle beslenmeye dikkat ederim. E tabi bu sesinizde de diğer hareketlerinizde de elbette ki sağlıklı almanızı sağlıyor. Çünkü yaş ilerliyor. <gülüyor> yani bu gerçeği bilmek lazım. Bir, bir, bir de hocam şey yenge hanım da söylemişti daha önce. O bal olayına gelelim bir de. <gülüyor> çok çok bal tüketiyormuşsunuz. Yenge demişti ki bir oturuşta yarım kilo yer demişti. <gülüyor> ne, nedir? Yani bu bu işte bir açıklık getirin bir de. <gülüyor> Tabii e, hanımın bu yarım kilo demesi ölçüp tarttığından değil. Biraz da şak olsun <gülüyor> mübalağalı bir şekilde. Ama bu söylediğinin gerçek bir payı var. Tam tarihini hatırlamamakla beraber sanki bir 18-19 yıldır e, sürekli kahvaltıdan önce bal yerim. Her gün her gün. Bu her gün. Hatta ve hatta eğer bir yere gideceksem o gideceğim yerde de bal olmama ihtimali varsa onu da yanımda taşırım. <gülüyor> yani e, siz de biliyorsunuz geçen gün zaten 25 kilo bir sipariş verdim geldi. Ondan önce de zaten bir 5 kilo gelmişti. Ee, bu da yetmeyecek. Bu çok kısa dönem gidiyor. Ne kadar yetiyor hocam? Mesela ayda kaç kilo yiyorsunuz? Onu hiç hesaplamadım. Çünkü o zaman bütçeye ağır gelir. İhtiyacı oldukça aldığım için. Ama e, şu bir gerçek ki herhalde zannediyorum 2 e, kilo kesin gidiyordur. Daha fazla olabilir. Yani Yenge olsaydı 5'ten aşağı kurtarmaz <gülüyor> derdi muhtemelen de. <gülüyor> Eyvallah. Şimdi Mustafa Bey balı alırken e, özellikle balın gerçek bir bal olmasına çok dikkat ediyorum. Hı -hı. Rastgele almıyorum. Eğer bu bitmişse, marketlerden almam gereken bir balısa mutlaka en galitelisini alıyorum. Hı -hı. Buna dikkat ediyorum. Peki hocam balın fayda ya da zararları var mı sizin üzerinizde? Şimdi, şimdi Mustafa Bey tabi dinleyici kardeşlerim belki şu anda beni göremeyecekler ama Hı -hı. gördüklerinde yüz hattımın çok yani yaşıma göre genç durduğunu, dişlerimin yüzeyinde olduğunu yani dökülmediğini efendim e, dinç olduğumu sağlıklı olduğumu görecekler olmadı fotoğrafınızı çekeriz koyarız hocam <gülüyor> <gülüyor> ama o zaman da saçımın beyazlığı <gülüyor> o zaman bal saça etkilemiyor değerli dinleyenler ama diğer şeylerde <gülüyor> ya da etkilese bile benim saçlar döküldükten sonra baliyim ya başlamış olabilirim böyle bir hatırlamıyor şey hatırlamıyor musunuz onu tam hatırlamıyorum ama <gülüyor> Bek bağlantısı var mıdır bilmiyorum. Herhalde saçım dökülmemişti bala başladığında. Ama anlatılır hocam yani bir balın bin bir faydası olduğu ve övülür yani. Sese faydası var mı hani mesela kimileri mesela ben hatırlıyorum küçükken melodik bir şeyler söylemeye çalıştığımda annem işte sen sus sen sus! falan derdi böyle sesin işte çok kötü çıkıyor şöyle böyle. Şey, ben de ne yapacağım ne edeceğim falan diye şey yapardım böyle arayış işte tavsiyeler yaparlar istebilirsiniz. Derlerdi ki işte yumurta akın mı? Ya da yumurtayı böyle şey hiç Böyle pişirmeden hiç diye. Doğru. Bir, bir iki denedim ama iğrendim. Sonra lanet olsun dedim. İçmeyeceğim. <gülüyor> var, var mı öyle bir şey hocam? Şimdi e, Mustafa Bey ben şöyle bir hatıramı anlatayım. Bu bala başlamama bir kişi ismi Muzaffer'di. Muzaffer abi vesile oldu. Ve e, aradan yıllar geçti. Ben kendisine vardım biraz da şaka olsun diye. Ya abi dedim bu bala beni başlattın. Param olunca problem yok da böyle parasız olduğum zamanlarda sıkıntı çekiyorum falan. O tabii dedi hocam problem yok. Ne kadar ihtiyacınız varsa bala ihtiyacını kaybettin. Tabii kendisi üretiyor. Bana bir soru sordu. Bu soruyu sorduğumda yaklaşık ben bala başlayalı böyle prensipli düzen olarak yemeye başlayalı... Belki 7-8 sene olmuştu. Onun bu soruyu sorduğunda. Hocam dedi size bir soru soracağım. Buyurun dedim. O tarihi o da biliyor. Bana ne zaman başlattığı tarihi. Bu tarihten bugüne kadar ciddi bir hastalığınızı hatırlıyor musunuz? Hı -hı. Şükürler olsun yok dedim. Hı -hı. Ve bu tarihe kadar da yok. Allah afiyet yani, versin. Bunu şunun için söyledim. Mutlaka olumludur. Ee, Tabi bu biraz önce espriyle girdik ama o ölçü aşırı değil. Yani o benim kendime şu anda ne kadar bir gramla ölçüp yemediğim için onu bilemiyorum ama bazen olur ki belli çok az. Bazen olur o ihtiyaç. Vücut ne kadar ihtiyaç duyuyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Kıymetli dinleyenler hocamız aslında Kur'an-ı Kerim konusunda uzman. Biz tutup da bal konusunu konuşuyoruz. Enteresan. Uzattık bu konuyu. Şeye gelelim hocamızın Almanya yıllarına. Orada 4 sene kadar kaldığını söyledi. Orayla ilgili hatıraları var mıdır? Oradaki durumu bir anlatır mısınız hocam? Ne zaman döndünüz orada? Hangi dönemde oradaydınız mesela? Oraya gidiş yılım 2000 yılıdır. Dönüş yılım da 2004 yılıdır. Tabii ki orada bizim insanlarımız var biliyorsunuz. Onlar Almanya'nın yabancısı, Türkiye'nin Almancısı. Ha. Ben bir de Almanya'da kaldım tabii. Evet. E, dolayısıyla e, oradaki insanımızın e, morele, sevgiye, ilgiye şükürler olsun devletimiz e, o şefkat elini uzatıyor. Kolay değil başka bir e, devlette yaşamak. Onların kurallarına uymak. Belki biz onları sadece Türkiye'deki yönüyle tanıdık ama e, birçok sıkıntılar çekmişler. Bazı hayalleri varmış. Oraya gidelim, para kazanalım, bir traktör alalım, çiftçilik yapalım. Ama çocuklar iki kültür arasında kalmış. Hmm. Okula gitmiş, Almanya'nın kültürünü görmüş, eve gelmiş. Yıllar önce köyden ayrıldığı babanın, ailenin kültür arasında kalmış. Ve dolayısıyla tabii sıkıntılar olmuş. O insanlarımızla orada beraber olmak, onlara bir Görev yapmak, tabi benim görevim din görevliyim biliyorsunuz. Sadece Kur'an'ı okumak değil, dinimizi doğru kaynaktan doğru şekilde anlatmak ve soruları varsa onları öğrenip doğru şekilde onlara bildirmek. Devletimiz gönderdi, dolayısıyla oradaki görevim bir din görevlisiydi. Ee, elbette ki birçok hatıralarım var ama eğer müsaade ederseniz birini sizinle paylaşmak istiyorum. Memnun ee, bulunduğum yerde e, bir kilisenin papazı vardı. Şimdi ismini ya da yönünü söylersem çok uygun olmaz ama e, sade aramızda geçen şu diyalog çok önemlidir. E, kendisiyle selamlaşır. Beni görünce mutlaka güler. Hmm. Benim az Almancamla, hmm. onun da çok Almancasıyla Kendarımızda aramızda anlaşır idik. Bir defasında e, camiye gelmişti. Sohbet ettik. Kendimi tanıttım. Yani orada din görevlisi olmanın yanında benim bir Kur'an öğretmeni de olduğumu kendisine ifade ettim. O çok dikkatimi çekmişti. Kur'an'ı okuduğunu, abisinin de Kur'an'ı okuduğunu, Kur'an'ın üzerinde düşündüğünü ve bir Allah'ın sözü olduğundan da şüphe etmediğini bana ifade etmişti. Yani bu bir ikinci ağızdan duyduğum bir şey değil. Birebir konuştuğum bir şeydi. Burada dikkatimi çeken şu oldu. O toplumun bir araştırmacı olduğunu, yani bir papaz olmasına rağmen Kur'an'ı da araştırdığını, üzerinde düşündüğünü, abisinin de bunu yaptığını ve Kur'an üzerinde de bu kanaatini söylemişti. Benim çok dikkatimi çekti. Peki hocam yani buna inandığı halde neden hala papazlık mesleğini sürdürüyor ya da Müslüman olmuyor? Onu sordunuz mu yoksa? Mustafa Bey bu soruyu tabii sormam belki o anda mümkün olmadı. Belki uygun olurdu mümkün olmadı ama şu sözünü unutmuyorum. Hocam bu aramızda kalsın. Şimdi bura dikkat çekeceğim. Yani bunun üzerine bir şey söylemeniz, sormanız, e, çünkü e, o da bir görevliydi. Hı hı. Ama aramızdaki konuşmada e, bu beyanın olması benim çok dikkatimi çekmişti. Hı hı. Aramızda kalsın dedi Tabi, o cümle e, önemliydi. Tabi tabii. Gerçi şimdi siz aranızdan çıkardınız ama tabii geçmiş ama aradan. şahısları tanımıyoruz. Ha, o da yani var. Isim o da. vermedim, yer vermedim. E, yani. Dikkat ederseniz e, sade bir olayı ve bir kimlik üzerinden bahsediyoruz. Bir de çok zaman geçmiş. Kaldı ki zaten tabii, tabii, o tabii. ortada şey tabii. hani böyle bir durumun olduğunu işte kişidir falan verdiğimiz bir durum yok. Ama şu bir gerçek hocam yani İslam'ı tanımayanlar araştırdıkça İslam'ın etkisiyle büyüleniyorlar. Özellikle bu son sene işte bilimin bilginin çok kolay yayılabilmesi dolayısıyla kıyaslıyorlar bazı şeyleri düşünen beyinler ve fark ediyorlar ki İslam gerçekten de uydurulmuş ya da diğerleri gibi tarif edilmiş değil. Onu hissedebiliyorlar ve tabi İslam bu, bu, bu şekliyle ne güzel ki yani yeniden yeniden yeşeriyor gibi Başka başka yerlerde hocam. E, tabii bu konuşan kişinin kimliği de çok önemli. Yani bu kişi e, bir, papaz e, bir papaz. Yani İncil'i incelemiş, araştırmış. Belki daha başka kitaplara da baktı. Bu kişinin araştırma noktası da biraz daha dikkat çekici. Yani, yani Kur'an'ı yani. bu yönüyle de okuduğunu ben düşünüyorum. Yani bilen biri. Tabi tabi tabi. Onun içinde siz de biraz önce ifade ettiniz. E, hakikaten Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman... Kur'an'ın hiç şüphesiz bir Allah sözü, bir Allah'ın konuşması olduğu zaten bu konuyu bilenler tarafından da anlaşılıyor. Hocam yavaş yavaş programımızın sonlarına geliyoruz. İstiyoruz ki biz daha, daha sonraki programlarımızda da size yer verelim, sizi konuk edelim. Bundan hoşnut oluruz, memnun oluruz yani. Ara ara sizi isteriz aslında hocam. Mustafa Bey, biz bir kere sizle iyi bir konuşuyuz. Ee, dolayısıyla birbirimize karşı saygımız da var, sevgimiz de var. Elbette ki paylaşırız. Aslında insan tabii yerde biraz daha tabii konuşuyor da. Böyle mikrofonun önümüzde olunca da konuşurken, konuşurken en azından daha da dikkatli konuşacağını sanki zannediyor. <gülüyor> e, şu açıdan, e, tabii hazırlıklı bir konuşmayla hmm. ya da planlı bir konuşmayla e, ya da bir konu hakkında konuşmakla genel konuşmak biraz farklı oluyor. <gülüyor> Ama e, tabii bal gibi bir konu olunca bal <gülüyor> gibi... uzmanlık alanım diyorsunuz. Yani. Hayır, bal gibi bir konu olunca da bal gibi olur inşallah demin. Ama güzel yerden başladık. Yani <gülüyor> neticede baldan başladık. Eyvallah. Güzel. Ve Kur'an'dan başladık. İn inşallah dinleyicilerimize de bal gibi gelir Eyvallah. Ee, bitirirken hocam yine bir kaside ya da Kur'an tilaveti ya da içinizden ne gelirse ilahide olabilir alalım onunla kapatalım istiyoruz aklıma geldi hocam ee, hikaye anlatılır işte çocuğun biri çok bal da götürmüşler hocaya işte anne babası demişler ki hocam işte şu çocuğu çok ballıyor söyleyin de bal yemesin diye nasihat etmesini istemişler hoca da demiş bir hafta sonra gelin demiş bir hafta sonra gelmişler yaklaşmış işte hoca, evladım bal yeme demiş, sadece bu. Şimdi anne baba garipsemiş durumu, geçen hafta bunu diyemez miydiniz yani bir hafta beklediğinizde bu lafı söylediniz bunun için mi bekledik bu kadar diye. O da şey demiş, geçen hafta ben de bal yemiştim. Söylediğim sözün etki etmeyeceğini düşündüğüm için. Çocuğa, hani ben yapıyorum, çocuğa niye yapma diyeyim? O yüzden şimdi öyle bir durumda size gelse bir çocuk, <gülüyor> siz, siz imkanı yok. <gülüyor> git, git başımdan başka hocaya git dersiniz. <gülüyor> şimdi e, Mustafa Bey, elbette ki çok güzel hatipler var. Allah Resulü de bunların en güzeldir, hiç şüphesiz. Hatipler etkiler ama konuştuklarını hayatlarına uygulayanlar peşinden sürükler. Dolayısıyla oradaki olay elbette ki çocuğa bal yeme demesi için o sözünün de tesir etmesi için o baldan kendisi uzak kalması lazım. Eğer böyle bal yiyen bir çocuk olur da zararı dokunursa biz de onun hatırına bir hafta yemeği veririz olur biter yani o kadar zor bir şey değil ama bilmiyorum. sırf o çocuğu kurtarmak için bir, bir hafta dayanabilir misiniz hocam bilmiyorum şimdi e, dayanabilir miyim e, önceki yemediğim yıllara bakınca dayan dayanılacağını düşünüyorum ama o zamanlar tanışmamışsınız ki bilmiyordunuz yani mesela şimdi sigara içmeyenler bir hafta dayanır mı bilmiyorum de Dayanır herhalde. Ama sigara gibi değil ki bal. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah hocam. Hocam o zaman finali nereye yapıyoruz? Şimdi biz sohbetimizi şöyle bitirelim. Peygamber Efendimizin ashabı, arkadaşları, büyüklerimiz bir araya geldikleri zaman asır suresiyle Hı. başlarlar ve asır suresiyle de bitirirlermiş. Elbette ki bir ilahi de okunabilir, bir gaside de söylenilebilir. Tabii komşularımız bu sesle ne kadar etkilenir onu bilmiyorum. Arada çünkü. sizin daire var dolayısıyla eğer yenge Oksiyonu, kızmazsa, ha, var yenge kızmazsa evet, sorun evet. yok hocam. Bir alta siz varsınız. Tabii biz biraz daha şöyle güzel bir başlangıç olsun ve güzel de bugün bir program son olsun diye. Ben Asır suresiyle bitirmek evet. istiyorum. Tabii. Şimdi Asır Suresi başlamadan okumadan önce şunu söyleyeyim. Asır zamanın da adıdır. Aynı zamanda biliyorsunuz yüzyıla yıla asır da denir. Hı hı. Yüz seneye bir asır denir. Ya da ikindi vaktine hı, de af. asır denir. Şimdi Allah bu surede asra zamana kasem ediyor, yemin ediyor. İnsanların zararda, ziyanda olduğunu ancak iman edenler, diliyle söyleyip kalbiyle bunu doğrulayanlar salih amel İyi iş yapanlar, hakkı yaşayıp hakkı tavsiye edenler, sabırlı olup sabrı tavsiye edenler, dışındakilerin kesin zararda ziyanda olduğunu bize haber verdiği bir süre. Ben bu süreyle bitirmek istiyorum. Evet. evet kıymetli dinleyenler ve değerli büyüğümüz, değerli konuğumuz Abdullah Akkaya hocamızı konuk ettik bugün. Diliyoruz bir başka programda da kendisini ağırlayalım, konuk edelim. Ve yeni bir bölümde birlikte oluncaya dek esenlikler diliyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüyor> بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خشر İllâllezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bil-haqq ve tevâsav bis-sabr. www.mbirgin.com. Ellen mi boylama 61 Eylül 2013. Bitti. E sen kalındasın. Ellem ve boylam.